Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Buday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Avrupa Pestisit Eylem Ağı tarafından yürütülen Zehirsiz Sofralar Projesi kapsamında Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı temsilcileri, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bir görüşme yaptı. Yapılan görüşmede insan ve çevre sağlığı için çok tehlikeli pestisitlerin yasaklanarak doğa dostu tarım uygulamalarını yaygınlaştıracak politikaların benimsenmesini, denetimlerin arttırılmasını ve sonuçlarıyla ilgili şeffaflık sağlanmasını talep ettiler. Alın temsilcileri Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram'la yaptıkları görüşmede 125 bin imzaya ulaşan Change.org zehirsiz sofralar kampanyasındaki talepleri dile getirdiler ve bakanlığın üniversitelerden görüş sorduğu 41 Pest etken maddesinin Tehlikelerine dikkat çekerek bu maddelerin bir an önce kullanımdan kaldırılmasını istediler. Bayram görüşmede 41 pestisit etken maddesiyle ilgili konunun bakanlığın gündeminde olduğunu ve zehirsiz sofralar sivil toplum alanının çalışmalarını takip ettiklerini belirtti. Pestisit kullanımını azaltmak ve entegre zararlı yönetimini yaygınlaştırmak için çalıştıklarını, Avrupa Birliği'nde konuyla ilgili atılan adımları takip ettiklerini ve benzer süreçleri Türkiye'de de hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade etti durmuş. Bakanlığın çalışmaları hakkında zehirsiz sofralar sivil toplumu alanı da bu görüşmede bilgilendirdi. Yılın ilk toplantısını gerçekleştirilen G20 Finansal İstikrar Kurulu ortak bir bildiride iklim değişikliğinin finansal bir endişe yarattığını düşündüklerini belirtti. Reuters'in haberine göre Suudi Arabistan Riyad'da gerçekleşen buluşma boyunca Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri iklim kaynaklı finansal risklere karşı çıksa da kurul bu soruna değindi. Dünyanın en varlıklı 20 ekonomisinin temsilcileri, yatırımcıların ve finans kuruluşlarının iklim krizine dair giderek artan endişeleri karşısında küresel finansı nasıl etkileyeceğini araştırdıklarını söylediler. Bu endişeler aşırı hava olayları Ve iklim kaynaklı politika değişiklikleri nedeniyle önemli finansal kayıpların yaşanacağını gösteren bir dizi araştırmayla da destekleniyor. G20 kaynaklarının Reuters'e verdiği demece göre kurul son bildirisini kararlaştırmadan önce ABD temsilcileri bildiride yer alan çevresel öngörülemeyen değişkenlerin küresel büyümeye makroekonomik bir risk oluşturduğu ifadesine karşı çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Stephen Mnookin, iklim değişikliğinin ekonomik bir forma uygun olmadığını söyledi. G20'deki neredeyse diğer bütün yetkililerse, iklim değişikliğinin küresel büyümeyi aşağıya çekecek risklerden biri olduğu konusunda hemfikir. Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün sürdürülebilir finans direktörü olan Leonardo Martinez-Diaz, bütün veriler iklim risklerinin artık G20 ülkelerinin, kaçınamayacağı ve umarız ki benimseyecekleri bir konu olduğunu gösteriyor dedi. Toronto Üniversitesi'nde G20 uzmanı John Curtin ise kurulun iklim riskleriyle mücadeleye yönelik bir taahhütte bulunmamasına rağmen krize değinmesini küçük ama umut vaat eden bir yaklaşım olarak görüyor. Yılın ilk buluşması olduğu için Kirton gelecek aylarda daha önemli gelişmelerinde yaşanabileceğinin altını çizdi. Ancak bu dünyanın önde gelen ekonomik güçlerinin Bilim her ay daha korkunç gerçekleri göz önüne sererken bu sorunu ele almak için zamanları olduğu anlamına gelmiyor. Şehirlerde hava kalitesinin iyileştirilmesi ve kamuoyu farkındalığının arttırılması projesi kapsamında Ege Emisyon Envanteri çalıştayı İzmir'de başladı. Çalıştayda 31 kente özgü emisyon envanterinin gelişim aşamaları, temel ilkeleri ve amaçlarıyla modelleme üzerinde durulacak. Günümüzde hava kirliliği insan sağlığını tehdit eden çevresel problemlerin başında. Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan 2019'da dünyanın karşılaştığı en önemli sorunlar listesinde de zirvede hava kirliliği var. Dünyada her 10 kişiden 9'u kirli havası oluyor. Yılda 7 milyon insan hava kirliliğine neden olduğu hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Solunum ve akciğer hastalıklarını doğrudan tetikleyen hava kirliliği çocukların zihinsel gelişimini de geriletiyor. Ayrıca yapılan tıbbi araştırmalar solunan kirli havanın akciğer kanserinin önemli etkenlerinden biri olduğunu da ortaya koyuyor. Proje ile farkındalık ve etkin mücadele ile uzun vadede hava kirliliğine ilişkin bilgi sahibi olma oranının artması bekleniyor. Proje öncelikle 31 ilde hava kalitesinin arttırılmasını, böylece hava kirliliğinin sağlığa ve ekonomiye olumsuz etkisini azaltmayı hedefliyor. Akdeniz Koruma Derneği'nin çalışması kapsamında iklim değişikliğinin artan etkileri temel alınarak yapılan bir modellemeye göre, ülkemizde Marmaris'te yaşayan Marmaris semenderinin yaşam alanının 2050'de %9, 2070'de ise %62 oranında daralabileceğini tespit etti. Başta orman yangınları, yapılaşma ve kirlilik olmak üzere diğer tehditlerin bu senaryonun gerçekleşme hızını daha da arttıracağı düşünülüyor. Derneğin Bilim Danışmanı ve Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi doçent Doktor Kerim Çiçek, yaptığımız gözlem ve çalışmalar neticesinde gelecek 50 yılda Marmaris semenderinin yaşam alanlarının büyük bir kısmının Yoğun arazi kullanımı, dönüşümü ve iklim değişikliği nedenleriyle azalacağını öngörüyoruz. Bu nedenle türün yaşam alanlarının mevcut durumunun korunması ve küresel iklim değişikliğine karşı ulusal ve bölgesel önlemlerin alınması Marmaris semenlerinin varlığını sürdürmesi için elzem diye konuştu. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği.